Ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala muhammed. Kıyamet alametleri dersimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seste herhangi bir sorun yok zannediyorum. Tamam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamet alametlerinden bir diğeri de yere batma, mesholma, yani şekil değiştirme ve taşlanmanın olması diye haber vermiştir. Ümmüne Aişe radiyallahu Rasulullah Resulullah ve vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yekûru fi âkhiri hâdihil umme hasfun ve meshun ve kadf Aişe (s.a.v.) buyuruyor. Bu ümmetin son zamanlarında yere batma, mesh olma ve taşlanma olacaktır. Yani mes olmadan kasıt şekil değiştirme. Yere batma, mesh olma ve taşlanma olacaktır. İbnü Aişe diyor ki ben de Aişe (s.a.v.)'den bunu işitince dedim ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet kötülükler ortaya çıkınca. Ne demek kötülükler ortaya çıkınca? Yani kötülükler açıktan yapılınca. İbri Mes'ud radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. Beyneye de isa'ati meshun ve khasfun ve kars kıyametten önce mezholma yere batma ve taşlanma olur. Evet Okuduğum her iki hadiste Elbani Rahimullah tasih etmiş e, İbn-i Mace'de e, babında ve babul husuf yani olma babında kayıtlı yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste geçtiğine göre şekil değiştirme ve taşlanma Zındıklar ve kaderiye tarifesinin başına gelecektir. Niteki İmam Ahmed Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselamı şöyle derken işittim diyor. İnnehu seyekunu fi ümmetî meshhu ve kızf ve fi zındıkiyye vesselam buyuruyor ki Ümmetimin içerisinde şekil değiştirme ve taşlanma olacaktır. O durum zındıklar ve Kaderiye taifesindedir. Yani bu şekil değiştirme ve taşlanma diyor Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem zındıklar ve Kaderiye yani kaderi inkar edenlere isabet edecektir. Yine bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde kayıtlı ve bu müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Ve yine Tirmizi'deki rivayette ise Aysat ve Selam fi hadihil ummeh ev fi ummeti khasfun ev meshun ev kasfun fi ehlil kadar. Aysat ve Selam bu ümmet içinde veya bu ümmetimde kaderiye taifesinde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 Bana Kaka bin Abi Hadredin hanımı Bukeyra Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın minber üzerindeyken şöyle dediğini işittiğini söylüyor. Aişe Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İde semi'atum bi şey'i kad husifa bihi qriban. Fakat azillet isaa'e. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Eğer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 Uzak tutsun. Ve yine e, az önce e, ifade ettik dedik ki hani hadiste geçtiği gibi üç tane hadis naklettik burada. E, Allah Resulü ve Vesselam yani biliyor ki ümmetinden kaderi inkar edenler ortaya çıkacaktır. Zındıklardan haber veriyor ve diyor ki bu mesihin yani yüz, e, suret değişiminin veya yere batırılmanın veya taşlanmanın onlar içerisinde olduğunu söylüyor. Ancak bunun dışında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 bu ümmet içinde yere batma şekil değiştirme ve taşlanma olacaktır Müslümanlardan bir adam şöyle dedi Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ne zaman olur Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle cevap verdi "İde zaharetil qiyânu vel meâzif ve şuribetil humur Aleyhisselatü Vesselam şarkıcı kızlar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 Radiyallahu ta'ala Rasulullah ve şöyle buyurduğunu haber veriyor. Leyashrabanna nasun min ummetil hamra yusammu yusammunaha bi gayri bi ismiha. Yuzafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifullah bihimu'l-ard. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَاذِرِ Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimden bazı insanlar muhakkak içki içip ona adımdan başka isim takacaklar. Yani içki içecekler, o e, içkiyi içenler bir de onu değişik isim takacaklar. Geçen e, haftalarda, önceki derslerde bunu ifade etmiştik ve demiştik ki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 Hasiin kıyâdeten hâsi'in yani içinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz yani sebdehliyle ilgili biliyorsunuz bakara 65. ayet var bu ayeti ayette Allah azze ve celle diyor ki biz azgınlığınızdan ötürü cumartesiyle ilgili azgınlığınızdan ötürü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 İşte bu kötü insanların kalmaması yani kıyametin üzerine kopacağı kimselerdir. Abdullah İbni Hamdan rivayet edilen hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللّٰهُ شَرِيتَهُ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضُ فَيَبْقَ ف۪يهَا عَجَاجَةٌ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 يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم خسلات قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا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 Ümmüne Aişe radıyallahu anh'a demişti ki Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü bu yere batırılmalar salih kimseler içimizde olduğu halde mi olacak? Allah resulü aleyhissalatü evet dedi ve ize zaharal fuhş aleyhissalatü vesselam ancak kötülükler ortaya çıktığı zaman zuhur ettiği zaman bugün sokakların emniyeti kalmamıştır bugün neslin emniyeti kalmamıştır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 Öyle görünüyor ki kıyamet kötü insanların üzerine kopacağından bu kötü insanlara doğru veya iyi insanların azılma, azalması süreci uzun bir zamandır başlamıştır. Allah sallallahu aleyhi ve bunu çok önceleri haber verdi ve bu hal devam etmektedir. Dolayısıyla emri bil maruf nehyanil münkerin.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 İçimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz? Az önce söylediğimiz gibi Ümmüne Ayşe radıyallahu anh bu soruyu soruyor. Aleyhisselatü vesselam, evet eğer kötülük ortaya çıkarsa buyurdu. Ve ize zaheral khubs yani kötülük zuhur ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman. Dolayısıyla kötülüğe engel ol olunmazsa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 Orta, e, siz ortaya çıkartılmış iyiliği emreden kötülüğü, kötülükten nehyeden en hayırlı ümmetsiniz. Ayetini hatırlayınız. Ve Allah Resulü Vesselam şöyle emrediyor. Men رَاَ مِنْكُمْ مُنْ كَرَمْ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَد۪يهِ Sizden birisi bir kötülük gördüğünde bunu eliyle düzeltsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ Eğer buna gücü yetmezse, فَبِلِسَانِهِ <gülüyor> O zaman bunu diliyle düzeltsin. Yani engellesin. Eğer buna da gücü yetmezse fe kalbi o zaman kalbi ile bu duruma boğuz etsin. Bundan nefret etsin. Zalike ad'aful iman. İşte bu da imanın en zayıfıdır. Yani kalben boğuz etmezse o zaman imanın varlığından söz edilebilir mi? Allahu Ekber. Dolayısıyla Allah Azza ve Celle'nin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 Allah azze ve celle Hucurat suresi 13. ayette Allah katında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır buyuruyor. Dolayısıyla bugün tercih sebebi makam ve mevkilere getirilecek kimseler meziyetlerine bakıldığında o efendim onların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 Böyle cehalet üzerine toplanmış ve birleşmiş insanlar. Böylelikle başlarına idareciler seçiyorlar ve hatta bu idarecileri fısk ve fucur içerisinde, kimisi küfür içerisinde, kimisi şirk hali üzerinde ve buna benzer. Halbuki biz bu ümmetin şerefli selefine baktığımız zaman gerçekten onlar Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu anh'ı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 kıyamet alametlerinden olduğu belirtilmektedir. i̇mam Ahmed Ahmet Rahimullah, Ebu Hureyre Radiyallahu anh, Resulullah Aleyhisselatü ve şöyle dediğini rivayet etmektedir. İnneha sete'ti alennâsi sinûne khadda'a yusaddakû fîhel kâzib ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الآمن وينطق فيها روي بادات قيل ومر روي بادات ومن روي روي بيده قال اه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 ولكن ولكن ساحدثك عن اشاراتها واذا كانت العرات حفته حفته رؤوس الناس فذاك من اشاراتها dediğinde Aişe ve ben ancak sana onun alametlerini haber veririm dedi ve bunlardan bir tanesi de sana onun alametlerinden haber vereyim, çıplak, yalın ayaklı kişiler, insanların yöneticileri olursa, işte bu kıyametin alametlerindendir, buyurdu aleyhissalatu vesselam. Ve yine, Ömer radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini haber vermiştir. Min eşrati saati en yagliba ala d-dunye luka'u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 ana baba arasındaki mümin kişidir. Buhari'de ise şöyle bir rivayet var. İze usnidel emru ila gayri ehli fentezir es-sa'e. Ah. Eğer işi iş ehil olmayana verilirse kıyametin kopmasını bekle. Biliyorsunuz ayette diyor ki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 Aynı evde olsalar bile ona üstün gelmesi. İmam Ahmet Rahimullah Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. La tezhebu dünya hatta li lilüka <gülüyor> ibni lüka Dünya ahmak oğlu ahmakların olmadıkça ortadan kalkmaz. Yani dünya yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş öyle kimselerin eline geçecek ki ki şu an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 emanetin kaldırılmasıyla ilgili Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir rivayet yapıyorlar. Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Hatta yukale hatta yukale lilracul ma ajlede ma azrafa, ma aqale ve ma fi kalbihi miskal habbetin min kardalim min iman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 bir cevap vereceğim. Yani bu hadisi de inşallah ifade edeyim ondan sonra son noktayı koyayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mesud radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki: İnne min eşratis saati en يسلم الرجل على على رجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. İlla lil ma'rifah. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor muhakkak ki kıyamet alametlerinden birisi kişinin başkasına sadece tanıdığı için selam vermesidir. Yine müsnet'te geçen başka bir rivayette ise inne beyneye de teslim teslimel khassa. Muhakkak ki kıyametten önce sadece tanıdıklara selam vermek vardır buyuruyor Allah Resulü ve sellem Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La ol cennete Hatta tutminu ve tut Hatta ta budulluk kum hala şey fe hal muhu ta Beytum bu şu şu selamme Beyne Allah resusse ve selam şöyle buyuruyor Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz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 bir hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. La tahkirenne minel ma'rufi şey'en. İyilikten hiçbir şeyi küçümseme. Ve an telqa ahake bi vacfin taliq. Hatta bu Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmek olsa dahi. Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmek olsa dahi.